Elhamdülillahi lezi hedana lihada ve ma künnal nehtediyel eulal hedana Allah ve ma tevfîn qîmü acisâmi illa billah leqad jâeturusulü rabbina bilhaq ala rasuluna muhammed sallu ala tabibi kulubuna muhammed sallu ala seyyidina muhammed ala şefi'i zhunubuna muhammed ala seyyidina muhammed أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم ربي أعوذ بك من المزات الشياطين وأعوذ بك ربنا يحضرون بسم الله الرحمن الرحيم سبحانه الذي أسرى بعبده ليلم من المسجد الحرام إلى المسجد الأقص الذي باركنا حوله لنريه لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير صدق الله العظيم Allah'ım varina bil Kur'an azim. Mevarikle nafi elhamdülillahi rabbil alamin. Estağfirullah el hayy el kayyum. Hasantukum bil hayy el kayyum el lezi la yemut ebede. Bedafa ta'unkum şü'e bila havle ve la kuvvete illa billahi el aliy el azim. Rabbim gecemizi mübarek eylesin. Amin. Amin. Sizlere dualar ettik geldik. Elhamdülillah. Bazıları demişler ki ya dua gizli olur. Bunu niye sesini aldılar da yani size gönderdik ya sesi. Kabe'nin içinde. Onun içinde biliyor musun? Yani böyle dua diyorum size demek için. Yine gizli ettik. O değil dua. Ne anlıyorsunuz? O dua mültezemde gizli ediliyor. Mültezeme nereden adam izdam var? O dua rukniye manda ediliyor, makam uramda ediliyor, safanın üstünde ediliyor, merven üstünde ediliyor, tavaf falan metafta ediliyor, sah yalanı mesada ediliyor. O dua kaç kere edildi size? Anladın? Gösteriş var mı? olsun gösteriş ne var? Gösteriş de caiz olduğu yerler var. İmam-ı Azam Efendimiz e, talebesine Ebu Yusuf ama meşhur Ebu Yusuf değil o. Onu da karıştırıyorlar.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 Millete örnek olsun, teşvik olsun diye milletin gördüğü yerde çok kır, anladın? Onun için biz de bir kere böyle bir şey yaptık size. Yani Allah için çok dua ettik size. Yedi neslinize yetişir. Geriye doğru da yedi cettinize, yetmiş cettinize yetişir. Adem Aleyhisselam'a kadar doğuranlara, bizim doğuran Adem Aleyhisselam'a kadar bütün inanan ölmüşlere hepsine yetişir. Duaları öyle yapıyoruz.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 bir arada toplanıyorlar, İhsan efendiler acı bilenler hep, pelekler hep anlatır. Biz de bu yolda öleceğiz inşallah. inşallah. Efendim, Furkan Mısır diye bir kardeşimiz 21 yaşında vefat etmiş, Allah Allah. Rabbim rahmet etsin. Allah Allah. Vefat etmeden dakikalar önce sayfasından paylaşım yapmış. Bu şey sayfalar var ya internet. Ya sayfasından paylaşım yapmış. Eserlerini bizim sayf, eserleri yutmuş. Bütün kitapları e, e, tevbe etmiş önce, sonra e, bir zamandır bizim kitapları ez, e, böyle amel etmek için yutmuş, sonra işte helallıklarını almış, kanser mi olmuş bir hasta olmuş ve hatta kalp kalbinden rahatsız olmuş. O bir yıldırım bir şeyler olmuş burada. Şimşekler mi çakmış geçen? Evet. Biz Rumire'deyken, evet. o gün onun yakınlamış şey oldu. Ne oldu? Kalbini işte kriz mi geçirtti ona neyse. ...sadakalarını dağıtmış. ...Recep'in 15'inde gece ibadetlerini yapmış... ...bak şimdi sifili dinleseydi... ...Recep'in 15'ini yatacaktı aşağı. ...namaz kılmayın diyor ya zinaden daha iyidir diyor... <gülüyor> ...Lahu ne la, la kuvvete illa billah... ...adam deli mi ya onu dinleyecek... ...beni dinlemiş adam tabi... ...Recep'in 15'ini burada yazıyor hepsi yani arkadaşlar... E, ...görüntülerini de göndermişler... ...Recep'in 15'inde ibadetlerini de yapmış...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 Onu kıldık 15. gece. Elhamdülillah. Münafıklar pek kılamazlar. Ee, onu son gece kılınır. Ama hanım kardeşlerden soranlar oluyor. Belki hani adet görürüm falan. Adet görme telgisi onlar kılabilir şimdi. Son 10'dayız çünkü. 3. 10'dayız. Çünkü o zaman Recep çıkar temizlenene kadar onlar önceden kılsın. Onlara bir var. Son gece hangi gece oluyor? Recep'in son hangi gün? Pazartesi Recep mi? Pazartesi Recep şey, pazarı pazartesiye bağlayan Pazarı yine böyle kıldık zaten. İkisi de biri de öyleydi 15'i de öyleydi. Bu önümüzdeki Pazarı Pazartesiye bağlayan sonu 10 rekatı unutmayalım inşallah ha. Belki biz de öleceğiz o vakte kadar. Ölmezsek unutmayalım. Hani o Recep kitabında var peşindeki zikir. Sayfasını bulursunuz oradan. Başında ortasında sonunda kılınacak namaz diye.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 O ayında 29'unu hadi acaba yirmi mi çekecek 29 mu falan. Onu bile hesaba sokar. Böyle melondur. Onun için Allah akıbetlerimizi hayır eylesin. Hayır. Bütün işlerde akıbetimizi güzel eylesin. Hayır. Dünyanın rüşvaylığından, ahiret, azabından muhafaza eylesin. Hayır. Amin. Bu kardeşimize de rahmet eylesin. Kabirini nur eylesin. Buyurun. <Sessizlik> Eşhedü en la ilahe illallah <Sessizlik> Eşhedü abdu'r rasul la ilaha illallah muhammedur resulullah fi kulli lamhatin wa nafasin adada ma isahu allah allah allah Ruhunu şad ile kabrini amin. nur ile yüksek dereceler ihsan ile ya rabbal alamin allahumma amin niyetiyle bu sohbeti de dinlemiş kabul ile yaşasaydı ne sallameller'e niyet etti hepsini kayde ile ya Rab. Amin. şimdi e bundan sonra inşallah e, Ramazan şerife kadar iki perşembe var dört perşembe var peki e, perşembeler biz yine e, akşam namazını müteakiben e, Lale Gül TV'den canlı sohbetler yapacağız inşallah sohbetler aynı buradaki gibi onu dinlersiniz inşallah sohbetleri kaçırmazsınız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 Pazarı, pazarı tesliye. Tamam. O meşhur zaten. Hepiniz biliyorsunuz. O meşhur. Bilmeyen yok. Yani burada tabi gündüzün evveli oluyoruz. Yani gece öncedir gündüz sonra da. Şimdi bugün oruç tuttunuz. Allah kabul etsin tutanlarınızdan. 27. günü tutmuş olmadınız. Değil mi? Miracın orucu ne zaman? Ha yarın. Yani Mirac'ın orucu yarınki gün 27'dir. Bakın takvime Recep'in 27'sine zaman yarın bugün 26. Kadir Gecesi öyle yani. 26'nın akşamı Ramazan'ın 26'sının akşamı olmuş oluyor. Buna göre inşallah Rahman Rabbim salih amellere kolaylık ihsan etsin, kabul etsin, muvaffak eylesin. Amin. Şimdi bu gece e, size bir ders yapayım. Ee, yani iki kere yapamadım. Dün geldik tabii. Yine işlerimiz vardı. Dün, evvelsi gün geldik ama gece geldik. Seyyid Muhammed İbni Alevi el-Malik el-Haseni Hazretleri Allah Teala kabrini nur eylesin. Amin. Bu kitabı hazırlamıştı. Bundan hiç ders yapmamıştık. Miraç hakkında. rol Benden yaptık. Birçok kitaplardan yaptık. Necmüttin Gaytı Hazretleri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 Altı ay sürdü bu. Yani her pazar olmak şartıyla, her pazar altı ay sürdü. Ee, o sohbetlerinde bir kısmı tabii yoktur. Kayıptır belki çünkü eski zaman. Şimdi onun için bir özet yapalım. Kulasa yapalım. Kısaca inşallahurrahman. Evet. Bu gece de niyet edelim inşallah. Evet. Evvela bütün geçmiş günahlarımızdan istiğfar edelim. Ondan sonra efendim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 benim hiç akrabamdan konuşmadığım yok. İrtibatım kestiğim yok yani. Mümkün mertebe arıyor. Ama herkesle başlayamayız ama en azından tamamen irtibatımızı kestiğimiz yok. Bundan dolayı bu çok önemli. Abdullah İbni Mesud Hazretleri olacak radıyallahu teala buyururdu ki men kâne yu'minu billâh ve liyemilâkhir ve kâne kâta'an fellekum anna Allah ahirete inanan bir kişi eğer akrabasından ilişkisini kestiği yani selamı alıp vermediği, konuşmadığı, sıla rahim'i terk ettiği varsa dersten kalksın, bizim yanımızdan sohbette durmasın derdi. Niye inne cennetin cenneti mughallakatun. Düna cennetin kapıları akraba ilişkisini kesenlerin önüne kapanmıştır. Bundan dolayı bizi de duamızı reddettirir, bizi mahrum ettirir. Ve bazılarını kaldırırdı yani adam Bazısı çünkü Allah ahirete inanıyorsa kalksın diyor. Bazı insanlar kalkıp giderdiler. Çünkü ağır bir şey veriyor. kâbul Ahbar Hazretleri de öyle. O Allah'ın. Derse başlamadan sohbetten ile işçisi kesen varsa kalksın. E şimdi cemaatin yarısı kalksın gitsin o zaman. Baya bir sıkıntı var. Madem öyle tevbe edin. Hemen çıkar çıkmaz mesaj mı atacaksınız? Telefon mu Ne yapacaksınız? Küs durduklarınız varsa arayıp sormadıklarınız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 Estagfirullah estagfirullah El Azimel la ilahe illahu el hayyel kayyum ve teubu leh. Estagfirullah el hayyel kayyum ve teubu leh. Estagfirullah estagfirullah. Estagfirullah el hayyel ve Ya Rab beni de bu kardeşlerimizde bizi dinleyen kardeşlerimiz de bu 27. gecede mübarek cemalini gören iki göz hürmetine aff-u mağfiret eyle ya. Amin. Bir günah bırakma üzerimizde ya. Amin Allah'ım amin. Bu kardeşlerimin hep günahlarından bu kardeşlerimi azat eyle ya. Boynlarını cehennemden azat eyle. Amin. Ben de onların hürmetine bağışla ya Rabbim. Amin. amin. Allah'ım magfir lil ve ve'l-i men hac. Hac yapan, umre yapanı da affet diyor. Onun affını istediklerini de affet diyor. Ya Rabbi Resulünün bu duasına ilhak eyle. Amin. Ben bu kardeşlerimin senden affını istiyorum. Kabul eyle ya Rabbi. Amin. Yani umreden geldik ise bir iki gün oldu. Olmadı da e, günah işlememek için zor tuttum kendimi ki yani Size af isteyeceğim ya tutturayım diye yani. Ha Bazı günahlar aklıma kafama gelse hiç kendime göre herkesin günahı olabilir. Ama niye dikkat ettim? Ya dedim şu geceye kadar bir düzgün dur. Ahmet aklın başına topla millete bir istiğfar et ki onlar da affolsunlar e şimdi siz de benim affımı istersiniz herhalde Allah'a bu işler ortak efendim kıssayı mübarekeye başlayalım okuduğumuz ayet-i kerime s-sübhanellezî kulunu sallallahu aleyhi ve sellem'i gece vakti götüren Allah ne kadar münezzehtir bütün noksan sıfatlardan münezzehtir. Gökte olmaktan da münezzehtir. Miraç nereye oldu? Yedi kaç semavata oradan stedir müntehaya oldu. E o yedi kaç sema, gök, sidre, arş yukarıda. 13'ün göğe doğru oldu. Ama Mevla mekandan münezzehtir. 13'ün için yani gece ben onu aldım götürdüm diye ben yukarıdayım zannetmeyin ha ben mekandan münezzehtim. O Vehhabilerin kafası kafa değil. Üsttedir Allah göktedir Allah haşa.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 Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem buyurdu ki bi ile ileyke bil ubudiyeti senin kulluğuna senin yüce zatının ubudiyetine nispetle. yani kulum da yeter ya Rabbi. Onun için bu ayet geldi. Sübhanellezi o Allah'a tespit ederiz, ederiz ki edin ki Esra gece yürüttü bir abdihi kulunu. Çünkü en büyük şeref kulun olmam istedi. Kulum, kulum buyur bana yeter.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 Rabbi, Rabbinin en büyük ayetlerinden bazısını gördü. Bütün adetler nasıl görür? Allah'ın adetleri bitmez, kelimeleri bitmez, ilimleri bitmez, yaratıkları bitmez. İnnehu ve's-semi'ul-basîr Şüphesi ki o Allah Celle Celle, hakkıyla işitendir, hakkıyla görendir. Bazı manalara göre muhakkak o Peygamberimiz, sevgilimiz Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem benim işitmemle işitendir, benim görmemle görendir.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 Yarım duvarda mermer şeyle dönmüşler ya yarım hatim de diyoruz. Duvarla çevrili yer. Kabe'nin altı'n olun altı yani orası. Orada Ündel Beyti Kabe muazzamanın yanında Ümmuhanî'nin evinde rivatı de var. Evvelki derslerde yapmışım onu. O da e, şimdiki tabi şimdi kırıldı oralar da e, tamirat var. Şu anda Kabe genişletiliyor. Osmanlı avaklarını da alıyorlar.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 Kim vardı yanında? Bir amcası Hazreti Hamza vardı. Bir de amcasının oğlu Cafer vardı. Ebu Talib'in oğlu Cafer-i Tayyar. Hazreti Ali'nin kardeşi. Vallahi Teala anhum Hazreti Cafer ile Hazreti Hamza'nın arasında yatıyordu. İzeteu Cibrilu birden Cibril ona geldi. Ve Mikailu Mikail de geldi ve yanlarında vardıdı melekun başka bir melek daha vardı. O kim olsun?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 Zemzem yani yakın ya Kabe'nden hemen orada. Şimdi kapa üstünü kapattılar ama o zaman eski kuyu biliyoruz. Festelkau onu yatırdılar Halazari sırtının üzerine yatla en sahi kaynak. Bu iki kaynak en sahi hadisleri toplamış kaynak kur. Sırtının üzerine yatırdılar ve tevellau minu İki melekten Cibril bu işi üstlendi. Ve rivat'in bak bir vaat diyor. Füri cesak bu beyti, evimin tavanı açıldı. Bu evimin tavanı açıldı dediği zaman, o zaman Kabe'nin yanında olmuş olmuyor. Hangi evi kastediyor o zaman? Ümmühani validemizin evini kastediyor. Fenezele Cibril'i, cibril indi. Feşakla min sigurati nehriyle esveli batnıyı Ta bu yerden takılan yerden efendim, karnının aşağısına kadar altına kadar yardı. Hakikaten yardı mı?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 Bu gece ne büyük iş olmuş ya. İyti niybi tasdim mi Zemzemden bir tas getir, doldur. Kehim tahira kalbe o, kalbini temizleyeyim. Veç ransadıro, gönlüne ferahlık vereyim. Yani üzüntüleri de var ya, sıkıntıları var, müşrikler saldırıp duruyor. Bunlar zor işler. Fes takraca kalbe o, kalbi şerifini çıkarttı. Fakat üç kere yıkadı zemzemle. Buradan ne anladık? Zemzemden eftal bir su cennette bile yok.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 mübarek göğsünü açtığında görülürdü. Yani dikiş izi gibi de iz vardı. Cibril'in izi yani. Bizinkiler gibi öyle ameliyat izi değil. O kadar da belirginiz. Sümme Hateme Ketifey sonra iki omuzun arasına mühür vurdu arkaya. Bir Hatem'in peygamberlik mührünü vurdu. O peygamberlik mührüne bakanın ne kadar fazileti var, azaplardan korunması var, günahlarından kurtulması var, salavat okursa Allah'ım salli ala seyni, Muhammed ala aleyhi sallam. Hangi kitabımda benim o? Hadi bakalım. Ha bir tek sen söyledin. Mevlidi Şerif'in kendi değil, değil. Kalın var, kıssası. Mevlidi Şerif kıssası hatta kapağın arkasına da koymuştuk bir ara. İçindedir, sayfasını unuttum. Şekli aynı çizimi, orjinal çizimi bir de ne yazdı? Mübarek tüylerden yazıyor. La la lallahu tevla şerikele yazıyor. Üzerinde? Ha, üzerinde taşıyanlar da var. Tevetçi Haydışiye te hay fişite, sağ tarafta yazıyor. Feinneke Mansur nereye yönelirsen yönelirsen yardım olumusun. Tüylerden yazıyor. Ama baya bir yumurta kadar büyüktü. Şimdi Medine Münavere'de e, bir dağ ziyaret ettik. O dağda uzanmıştı bir muharebede. Uzandığı yerde sırtı açıkmış muharebe başının da izi çıktı, mührünün de böyle izi çıktı. Orayı ziyaret ettik, resminde aldık, çektik.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 Ama bileni bulamazsan bulamazsın. Yani tarifle bulacak şeyler değil. Dağlarda ama yerleri belli. Tüm mevcuye burak. sonra Burak getirildi. Müsracen mülcemen eğerlenmiş. Efendim bağlanmış yani işte üzengisi eğri, e palanı neyse vurulmuş ve devapbetün ben bembeyaz bir hayvan. Tabilun, uzun hayvan. Fevkal himar, merkepten büyük. Dünel begil, katırdan ee, küçük. Ya da u'inde muntehâ tarifi. Ayağını nereye koyuyor? En uzak nereyi görüyorsa görüşünün son noktasına koyuyor. Yani işte yerden göğü görüyorsa bir bir adımda göğü alır. Muzdar-ı <gülüyor> Kulakları uzun. O mübarek hayvan. İzâ teâlâ cebel, bir dağa geldiği zaman irtifat, riclav, ayakları yükseliyor.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 Hani modeli buradan alıyorlar, onu demek istiyorum. Bundan model alabilirler. Şimdi ayakları yükselince ne oluyor? Ayaklar bir otomatik yükseliyor, düz dağın hasta geliyor. Anladın mı? Incek, inerken eller uzuyor. Yani önne, ön ayaklar uzuyor. Ne oldu? Otomatik düz, inişe geçiyor. Ya, neler varmış daha? وَاِذَاَبَدَا اِرْتَفَادْدَا لَوْ جَنَاهَانِ ف۪ي فَقِذ۪ي Uyluklarında iki kanadı var. Uyluklarda ne var?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 Bizi, Amerika sizden iyi dinliyor. CIA, Mossad sizden iyi dinliyor. Evet. Çıkarsa ileride ben demiştim. Ama onlar çüppeliden aldık modeli demezler. <gülüyor> Ömrünüz yeterse tabii. Festas tes aleyhi Ondan sonra Yahfif Mâzile'yi Fes tes ab aleyhi Efendimiz tam binecek bindirmiyor. Güçlük çıkarttı. Fevazac İbril yedim Marifet yiyiz. Cibril aleyhisselam elini koydu dizine. Elâ testehü ya Burak. Ey Burak utanmıyor musun? Fe Ma mâ rakibeki halkun ekramu Allah minun. Allah katında bu zattan daha değerli kimse binmedi sana. Yemin de ediyor vallahi diyor Cibril aleyhisselam. Festehü ya hattâr Arakan. Utancından yani Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem nasıl taşıyacağım diye. Utancından terledi, ter attı, Sonra ıslandı, sırrı sıklam oldu. Burak. Hayvan ama cennet hayvanı tabii ki. Sonra ve karra sakinleşti. Hatta rakibe kainatın kâ efendi bindi sallallahu teala aleyhi ve sellem. Ve kainet-i enbiya terkebu Normal bir burak değil. Öncesinde de kimler biliyormuş, Başka peygamberler de o bura'a biniyorlarmış. Kale sahid ibnül müseyyye müseyyye bi radıyallahu teala ve gayru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 Yani yularından Cibril tuttu ve bizim İmam-ı Burak'ı Mikailu buran yularından Mikail Açam tuttu. Üzen giden, özengimini yolar abi. giden basılan yer. Oradan Cebrail Aleyhisselam tuttu. Yani yazılışını bilmiyorum. Üzen gideriz yani. O ayağını basıyorsun ya koyuyorsun çıkmak için. Oradan Cibril Aleyhisselam tuttu. Yular dediğin ağzındaki. Oradan zimam yani Mikail Aleyhisselam tuttu.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 Fakale Cibril, Cibril aleyhisselam ona dedik, İnzil, fe salli in burada namaz kıl. Fe indi, iki rekat namaz kıl. Hep bunlar nafile namaz. Anladın mı? Efendim, Tüm rakibe namazın zararı var mıymış? Niye kıldı orada? Medine mübarek yer, mübarek yer diye kıl. Biz niye kılıyoruz Miraç gecesinde namaz, tarif edeceğiz? Mübarek gece diye özel namazı olur mu? Olur. Bak şimdi hadisler sahiptir. Bunlar Bukhari'de bile var.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 Hicret, hicretin buraya olacak. Daha efendim sallallahu aleyhi ve sellem hiçlet planlıyor mu? Yok, bir şey planlamamış da. Sen buraya hiçlet edeceksin. Sen <gülüyor> talakalı burak, burak yola vurdu, yehvi biri onu götürüyor ya. Daha hafiroğu tırnağını yani ayağını koyuyor. Hayse edrak etarfu gözünün ulaştığı yere koyuyor. Fakale ul Gibrilu inzil fasallaya una fefale tüm rakibefakale ul Gibrilu etedriyine sallate la fakale sallate bimedi yine. Binde şeçeratim Musa.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 Bak, hiç bir delilimiz yokken bir kuvvetli, kocaman bir delil çıktı şimdi. Hadisleri incelesen delil mi yok? Yeter ki oku, kasıt okuyacağına kitap oku. <gülüyor> Buraya sinaa. ayrı geldi. Çünkü nasıl olsa bıraklan gidiyor, masraf yok, israf yok, değil mi?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 Öyle lafla şeytana galip gelinmez. Devirirsin aşağı. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'e musallat oldu ya. Cibril buyurdu ki "Ela hallimuke sana bir kelimeler öğreteyim." İşte onları öğretsin diye musallat oldu zaten. Tequlune onları dedi dersin "Tafiyet diyor, Bunun ateş kıvılcımı söner ve karralifi ağzının üstüne tökezlenip düşer. Daha sana bir şey yapamaz. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bu bela öğret o zaman öğretti. Bunu ben dergide söz verdim, yazdım mı? Yazdım, değil mi? İstiyorsanız arkadaşlara buldurayım, sitelerimi atayım tekrar. Ha, yani derginin hangi sayısında unutabilirsiniz? Çünkü birkaç aylar oldu, epey. Ama ben söz vermiştim, yapmıştım, değil mi? Ha, ben şimdi burada sana oldu, ayruzü, kelimeâtillah, tanmâtillah, ciham. Nerede kafanda kalacak? Mecbur kayıt lazım yani. Birkaç yıl belki olmuştur, evet. He? Mu'cez hayatı. Ee, mevlüt kıssası da var mı? E sayfasını bulursanız söyleyin millet istifade etsin. Ben her şeyi hatırlamıyorum. Binlerce sayfa yazdık. Kaç kitap? Beş bin, on bin sayfayı geçti elhamdülillah. Eûdü ee, e biveccillâ el Kerim ve bir ittâmmât diye başlıyor. Bu duayı Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem okudu. İlla tarikan yatruhu b'kheri ya rahman diye bitiyor. Hangi kişiye cin musallat olsa, şeytan musallat olsa, vesvese verse, kalbini sıksa, daratsa, kimisi haptese giremez, kimisi kuşle giremez, kimisi hamama giremez, kimi yataktan çıkamıyor, kimi evden çıkamıyor. On senedir evden çıkamayan var. Yani bu cinlenmiş. Var bunlar. Bunlara karşı devamlı bu dualar. Adam Medine'ye gelmişti, namaz kılamıyor Medine'de şimdi. Kıldırmıyor. Yani Allah kurtarsın. Yarım ne kadar cinlere, şeytanlara maruz kalan kardeşlerimiz varsa eli sünnet. Hepsini kurtar ya Rabbi. Amin. Amin ya Rabbi. Ehli bidatsa kurtarma ya Rabbi. Amin. Ehli sünnete çevir onda ya Rabbi. Amin. Amin. Ne yapayım? onu da yine duaya çevirmek lazım. Ama ehli bidatı kurtarmazın çünkü. çünkü. Şeytandan kurtulsa bize şeytan olacak başımıza bela olacak. Şeytandan uğraşsın gitsin. Fesaru El i sünnet anlıyorsunuz kimleri kastettiğim, değil mi? Evet. Kader yok diyenler vesaire vesaire. Hatta ettem alâ gavvûn yezraûn ve yâhsudûne fîhûn fîhûn fîhûn kullemâ hasadû Şimdi buradan ileri biraz Türkçesini okuyayım. Vakit yetmeyecek. Geldi bir topluluk var. Bir günde ekim yapıyorlar. Aynı günde mahsur veriyor, biçiyorlar. Ne zaman hasat yapsalar, aynısı yeniden geliyor altından. Bunların hasatı bitmez. Bizim tarlacıların böyle hasatı olsa, Pahalıg olur mu? He? Yeni yeni döveller, almıyor döveller. Zaten tarlada çürü. Cibril dedik, dedi ki Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem. Ey Cibril, bu neyi anlatıyor? Bu da al sebilillah. Bunlar Allah yolunda cihad edenler. Yani mal vererek. Şimdi Allah yoluna çıkarsan, canınla da çıkacaksın, malınla da çıkacaksın. E şimdi biz canımızla çıkacak, vaza gidersin, emnara gidersin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 Yok dönmezseniz dediler dönmeyiz. Dedi Osman, "İnikatilukum ma ben söldürürüm." Dediler, "Öldür, bir şey olmaz da bir ricada bulunabilir miyiz?" "Bulunun." dedi. "İnkateltenen entecalenafi bet Mezarımızı bir yere, bir evin içinde bir odaya gömepimizi." E dedi, "Fetetvenenaficeğim ben."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 Mezardan çıkar. Necip kitabına bak. Kadir Mısıro'nun kitaplarına bak. Din mazlumları bakın okuyun o kitapları. Neler bulacaksınız? Neler yaptılar ya? Ne adamları aslar kestler. Menderes'e yaptıkları Allah rahmet etsin. Kabri nur olsun. Menderes'e yapılan hareketler şeyle falan. Firavun yapmaz ya. Firavun yapmaz. <gülüyor> dedi ki sen dedi. Hakkım var üzerimizde dedi. Tamam dedi. Ama bu da Firavun tabi yani. Normal öldürmez.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 Yok şeriatçı demedim, ona demedim. Milletvekilini kastetmedim, bakanı kastetmedim. Şunu kastetmedim. Kim yanlış yaptıysa red diyeği basarız. Kastettiğimizi de söylemekten korkmayız. Kimse Allah'ın peygamberinin hakkında konuşamaz. Dinimiz hakkında konuşamaz. Kimse eli sünnete dil atamaz. Bitti. Ya şu eli sünnet bu memleketin direğidir. Ama maalesef Suriye'de olduğu gibi 10 20 yüzde ne yaptı?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 Resulü Yusuf, Yusuf Aleyhisselam'ı biliyorsunuz. Şahitlik eden işte gömleği önden bir yırtılmış, en tarisi arkadan mı yırtılmış beşikte konuştu. Ve şeyde şahidü menela Yusuf Suresi. O Yusuf kıssasını çok dinlemişsinizdir. Ve sahibi cüret cüreycin sahibi şahidi küçük çocuk. Bunu anlattın mı sen? Evvelki bir derste anlattın mı? He? Anlattım değil mi?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 e ben de Gazali Geylani görüş sahibi değil mi? Ben de ortak kaynak veriyorum, amel ediyorum yani. Ne var? Karşılığında hadisleri şerif okumuyorsun ki, Malikilerden birinin lafını okuyorsun. O da adı belli değil. Çünkü İbn-i adını vermediği için bu da adını veremiyor. Malikilerden biri diyor. E şimdi, en sonunda demiş ki Ali Erhan Hoca, Ya demiş bu kardeşimiz nasıl böyle yaptı da yazdı demiş, bu herhalde sepk kalemdir demiş. sepk kalem yani,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 Ne olacak bu sefer? Efendim cüret bulunan geldi Vay anasını gittiler. Adam namazda. Millet vay anasını biz bunu evliya biliyorduk. ama onları kandırdık adın. Çocuğu göstererek kandırdı. Dediler ki biz bunu evliya biliyorduk. Ulan bu ne bozuk adammış. Dağda ne işler yapıyormuş dediler. İbadet tek Tekkesini yıksılar. Adamı dövdüler. Adam namazdan ayrıldığı yok. Sıralı kılıyor. Ne oluyor dedi ya? Sen dediler zina yapmışsın.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 Sizi de yakar döner. Ondan sonra sen efendim ee, getirin dedi. O çocuğu da getirin. O kadını da getirin. Getirdiler. Zaten şehirden getirdiler. İki rekat dedi namaz kılacağım. Kıl dediler işte kadar. Ama cezayı hak ettin. Namazı kıldığı iki rekattan sonra. Çocuğa dedi ki çocuk beşikti. Daha yeni doğmuş yeni. Dedi ki men ebulke ya hulam. Ey çocuk men ebu ke. baban kim? Çocuk, Beşik'teki çocuk dedi ki, Ebuyefülanurra'i falan çoban dedi. Bu kadar konuşuyor. Babam falan çoban. Bunu tabii bütün dünya halkı, Beşik'teki çocuk konuşursa herkes anlar da. Dediler ki, vay anasını kadını görüyor musun? Sen dedin bunu saptıramamışsın ama buna iftira atmışsın dediler ya. Ondan sonra dediler sana dediler, yıktığımız yeri altından yapacağız. Ne büyük evli aynısın.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 Tamam. Bu ders böyle başlamış olsun. Şimdi ibadetlerinizi söyleyeyim mi? Evet. Sifili mi dinliyorsunuz, beni mi dinliyorsunuz? Evet. Tamam. Evet. Tamam, o zaman ibadetlerinizi söyleyeyim. Allah'a amel etmeyi nasip etsin. Evet. Selman-ı Farisi teala. Ya arkadaş Adam Şimdi Gunya kitabına çatıyormuş. Abdülkadir Gelen Gunya kitabında şunlar var, bunlar var. Ya Rabbi alemin ya. Bugünkü konuşması dinlemedim de. Firac be yevm ve leyletün. Recep'te bir gün ve gece var. Mensamedel ke yevm. O günü kim oruç tutarsa. Şimdi diyecek ki hadis sayıp oruç da tutmayın diyecek. Yani hangi gün o gün? Yarın. Yarın. <gülüyor> ve kametil gellel. O geceyi ibadetle ihya ederse Tane keman saheminet dermiyette senetin bu kişiyi ne kadar sevap alır sanki zaman diliminde yüz sene tutmuş gibidir ve o gece bu geceyi söylüyor bu gece ibadetleyen yani teettür işte bir de on iki namazı var tarif edeceğim yarıkü gün çok önemli bazı rivatlere göre Efendimiz'e ilk Risaletin Peygamber'in geldiği gün yarıkü gün İbn Abbas öyle anlatıyordu söyleyeceğim kısaca dinleyin. Efendim her kim o geceyi ibadetle geçirirse 100 sene bütün gece namazda ayakta yazılır. 100 sene. Bu bir gecelik. Ve velise lazim bakile min Recep ne zamandır diyor? Recep'ten bitmesine 3 kala diyor. Yani 27. gece 27. gün. Ve böyle bi Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem. Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem'e peygamberlik o gün verildi diyor. Yani yarınki gün çok büyük gün ha. Şimdi kaynakları söylüyorum. Sayfa 117'de Recep, Abdülkadir gelenden evvel de kaynaklar var. Beyhakıyı. Beyhakıyı kim itiraz edebilir? Bütün hadis kaynaklarında geçmiyor mu Beyhakıyı? Tadde Alülevkat'ta geçiyor. Beyhakıyı şu Abul İmam'da geçiyor. İbn Asakir'de geçiyor. Abdülkadir gelen kulide geçiyor. Deylemi de geçiyor. Süyut-i Cemul Cevam'da geçiyor. Süyut'in dürlümezür defsine geçiyor.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 Şimdi bu namazda nereden imat ediyorum? Hani İhya Ulumiddin'de de yok bu. Mesela. Direkt man hadis kaynaklarından söylüyorum şimdi. Beyakıt İhya Ulumiddin tek hadis kitabı değil. Yani birçok ilim var İhya'da. Ama adam efendim Bakın ben dedim ya. Allah'ın nikmeti beni boş konuşturmuyor yani. Ben de bazı şeyi söylüyorum. Hani dedim ki yarın İmam Gazali bir adamı hasmı olursa İmam Gazali ile uğraşırsan ahirette o zor olur dedim ya. Ona dedi bu ne biçim laflar bilmem neler falan. Bakın dün gece dolu kitaplar geldiğine kolilerle sabah kitapları araştırıyorum alayım almayım mı seçiyorum o arada yanlış kitaplar da oluyor ve abi kitabı iyi şey kitabı falan karışık hepsini geliyor seçiyorum. Ne buldum biliyor musunuz? İmam Sübki Şafilerin kazıl kuzat İbnü Teimiyeyi perişan eden adam Ehl-i sünnetin başı İmam Sübki. Katbakatül Kübra ismle seri var. Altıncı cildin 243-252 arası bütün bu konulara ayırmış. Ne diyor biliyor musun? En büyük bela ve en büyük musibet İmamı Gazali gibi biri hakkında yaptığı nakillere güvenilmez demektir. Bak, ve minel beliyetül uzma musibet musibetül kübra en yuqala an misli'l Gazali la bi nakli. Nakline güvenilmez. Yani bir hadis nakletti ya, rekat namazını o nakletti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 Ulaştığı bir kaynaktadır. Döneminden dolayı. Bunlar da İmam-ı Gazal'den 100-200 sene sonra. Anladınız mı şimdi? Bütün hadisleri bulundu diyor ya. Ne var diyor ya. Ne diyorsun diyor. İmam-ı Nebevi. Duydunuz mu? Evet. Şafii'de müçtehid. Kâdeli hiyan yekûne kur'anen. Az kalsın ihya kitabı Kur'an olacaktı diyor. Hadi bakalım işte. Ama siz ihya'yı okuyayım tercümesini de derseniz size izin vermem. Niye?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 Yüktevülülü Amil fi hasene sene zikrettin 100 senelik zikir e gece Kur'an okudu 100 senelik hasene hep 100 sene hep 100 sene ve derel Recep Recep'in bitmesine üç kaladır femem saliha kim onda kılarsa bunun kaynağını söylüyorum Beyhakî faza'ilü levkat iman Beyhakî muhattisdir faza'ilü levkat isimli kitabında almıştır tek cilttir şu abul iman almıştır o yedi sekiz cilttir değişik baskılar. Var, belki fazla cidlilerde var. İmam Suyut'i Cemul Cevami'de almıştır. Yani Camül Kebir'inde almıştır. Dürül Mensur tefsirinde almıştır. Ali el-Muttaki, Büyük Evliya Allah'tan, Kenzül sahibi, Mekke'yi Medfundur, Evliya Allah'ın reislerinden ya. Yani. Müttaki, adı takvaza, müttaki yani lakabı. O mübarek Ali el-Muttaki Hazretleri, Kenzül amel edenlerin hazinesi, kitabın adına bak. Evet, onu da almıştır. Şimdi kim kılacak? Ne kadar kılacak? 12 rekat.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 Anladın? Şimdi madem diyor ki bir sure o zaman kulya okursanız ikinci de kulu Allah çok münasibdir. Veya ben şöyle yaparım. Hep ikincileri kulu Allah yaparım. Birincileri inna ne okurum. Elâkübü tekâsûr binayet okuma değer. Ezbere biliyorsanız. Birincide mesela elemneşte okurum. veya li okurum. veya kulya okurum. Anladın mı? Öyle. Yani ikincide hep kulu Allah. Hem kaç rekat olduğunu da şaşırmıyorsun. Neden? Altı sureden dolayı. Ne okudum innan sen bir sayarsın innan ne okudum e, Lila okudum İzaj okudum mesela neyse bir sayarsan altı oldu mu ne oldu namaz on iki çünkü ikinciler hep kulu vallahi ya namazın da sayısını aklında kalın zaten on iki rekat karıştırabiliyor isen ya bazen şimdi namaz bitti iki rekatta selam on iki rekat bitince yüz kere Subhanallah ve ve la illallah ve allahu ekber. Hala bu tesbih bilmeyen cemaatten insanlar. Ya bunu bilmedik nasıl? Her şey diyor la ilahe sonra bu gelir ya. Tesbih, ham tevhid tekbir. Bundan üstün kelam yok Allah'ın dinde. Ehabul kelam ile Allah arbaun. bile bunu söylesin diyor. Cünp bile bu zikirsiz durmasın diyor. Cünp de okuyabilir. Allah'ın sevdiği, en sevdiği kelam dörttür. Dördü de bir arada birleştirirsen Sübhanellahi, velhamdülillahi ve la ilahe Illallah ve allahu ekber. Yüz kere. Ve la havle'yi eklerseniz güzel olur ama burada o hadiste şart yok. Yüz kere bunu okuyacak. Sonra yüz kere istiğfar. İstiğfarın en kısası nedir? Estağfirullah, estağfirullah, estağfirullah.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 Hani vesellim de ekleseniz çok daha güzel olur. Selam da eklenmiş olur. Ama ve ala ali beyti demeden eksik olur. Bana kesik salavat okumayın buyuruyor. Yüz kere de salavat-ı şerifi okur. Ve ed'ul nefsi maşa'en emri dünya ve ahiretim dünyasından lahiretinden. Hangi derdi için? Kendi için, nefsi için ne isterse istesin bu adam. Ve ismü saymen sabah da oruca niyet edecek. Beni gibi hasta değilse.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 Ayrıyeten. Çünkü bu, bu da her rekatta bir fatiha yirmi kulü valla. Ee, namazı bitirince on kere bir duası var. Şey, salavat. On kere salavat-i şerife. Allah'ım salli ala Muhammed ve ala aleyhi Ondan sonra bir duası var. Bu duada kısadır. Kitapta 238'de dergide yazılmış mı bu da? Allah eniyeselik ve bir müşahadeti esraril muhibbin. Varsa bakın. Kitapta da sayfa söylüyor. Bu duayı yapar. Kısa üç satır.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 238'de kitapta, dergide bakarsınız yazıyor. Yazıyorsa ben onu tam ezbere bilmiyorum. Feinal aücü bir dua ve rahmüllü dua. Allah onun dualarını kabul eder bir. Allah'a yalvarmasına merhamet eder acır, iki ve yuhii kalb ömütte mutul kulup emmi mesele burası. Kalplerin öleceği gün yani ezda lazım geldiğinde ölüm paniklettiğinde, adam bütün bildiklerini unutur. Kurra hafız olsa bütün Kur'anı unutur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 Subhanallah, ve elhamdülillahi ve la ilahe illallah ve allahu ekber ilmullah Zikirler yapar, kelime-i tevhid okur, zikirlerin sevabını ölüye başlayabilir mi? Başlayabilir. Kur'an okuyamaz, zikir yapar. Bunları da anlatmış olalım. Şimdi hanımlar da gelebilir, erkekler de gelebilir, saat dörtte Ben yarın yapacaktım ama oruçtururuz diye istemedim. Gelmek istersiniz. Pazar günü olsun.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 La ilahe illallah Rasulullah. Resulullah fi kulli lemhaitim ve nefesin Adedem avsa'u Bu tevhidlerin sevabını Ya Rabbi ve Mahmut Eren o Efendi 20 adet hatmış şerif okutmuş talebelerine O 20 adet hatmış şeriflerin Sevabını, yapılan bütün dua ve zikirlerin Sevaplarını, bu hediyelerimizi Sevinç Halam'ın, babaannemle de Beraber yatıyorlar, babaannemin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 Subhanerabbiyelalihil aleih ve Nelerden sığındıysa Sevgili Peygamberin, salallahu alaihi Hepsinden sana sığındık, sana emaneti sen muhafaza et. Amin. ve alekel velagulah hule velagul teila billah il alilah azziim. Amin. Allah minyanesülke min el khair kulli Amin. Allahım Rabbena atina fil dünya hasene ve fil ahireti hasene ve fil ahireti Allahım ve kine azabennaf. Allahümme fil umuri kulliha. Her işlerde akibetimizi güzel eyle. Amin. Ve ecirna minhuzid dünya azabı fil ahiret. Dünyanın rezilliğinden, ahiretin azabından hıfz eyle. Amin. Amin. Bu duaya devam eden dünyada ahirette hiçbir rezillik görmeden cennete girene kadar belaya çarpmadan gider. Her namazda beş vakit duamdır. Allah'ım, sizi de katıyoruz.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 3525 Ayet-el Kürsü'ler, 6137 Ya Fethi Şerifleri, 5 Fethi Suresi, 320 adet Yasin-i Şerifler, 88.000 Kelime-i Tevhidler Hep birerlerini sahiplerinden kabul eyle. Sahiplerinden kabul eyle. İfaz-ı Kerem'in lehas-ı evvelen bid'at-ı Haciye Kâinat Muhammed Mustafa Sallallahu Aleyhi ve Sellem Efendimiz'e Aziz latif Şerif ruh Saadetlerine, Fücümle Peygamber-i Versül Fiqah malim salat mendan hazratler varıtıb eline aile zvajı taahirat, acabikiram zevi ilhataram hazratler varıtıb eline tabiğin tabi tabiğin, etbat tabi tabiğin, yeni müjtediğin, müfesrîn, Ve Kur'an ervahine, okumuş olanların geçmişlerinden müminini müminat -i ervahine. Ve bu cemaat bugün isimleri anlanların ervahine ve bu cemaatimizin geçmişlerinden dinleyenlerimizin geçmişlerinden müminini müminatın ervahine. Adem babamıza Havva anamıza kadar bizi doğuranlardan müminin-i müminatın ervahine hediye eyledik isal eyle yarım kabirlerini nur olarak erkeyle ya rabbeli ve ya bize de iman-ı kavru hüsn çene kapamak nasip eyle iman selameti nasip böyle, kalplerimizi kaydırma ayaklarımızı bu yolda sabit eyle ehl aziz eyle, ehl-i bittat ile amin diyen dillerine ar-ı ile. Boyunlarımızı cehennemden azadeyle. Allah'ım tekrar tekrar helal mal ile haclar, ümreler nasip eyle. Amin. Kardeşlerimize de müessereyle. Ya Rabbi'l Alemin. Ağır hastalara acil şifalar, felçlere, hapistekilere, halaslar kurtuluştan, necatlar nasip eyle. Amin. Ne duası varsa, ne di niyeti, dileği olan varsa, şu saatte bizi dinleyenlerden, kalbinde ne hayırlı muradı olan varsa, Allah'ım bu mübarek gecede seni gören gözler hürmetine ihsan eyle. Amin.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 Amin, amin. Bi hurmettaha ve yasinu sallallahu te'ale ala seyyidina ve mevlana Muhammedun ala alihi sahbihi sallallahu aleyhi sellem teslimen kezirahum, elhamdülillahi rabbil alemin dualarımızın kabulü için, hayırlı muratlarımızın husûlü için sahibu taç ve mi'râç Muhammed Mustafa sallallahu te'ale aleyhi ve sellem hazretlerine ravza-i Faki mübarekelerine ruh şerifine. Hediye etmek vasıl olsun vasıl olması niyetiyle buyurun. Al salatü sallamu aleikum ya Rasulallah. Al salatü sallamu ya Habib Allah. Al salatü sallamu aleikum ya Seyyideler ve Al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 Sana olsun ya Resulallah. Şefaatlerin, himmetlerin üzerimize dönsün ya Resulallah. Karemiz azaldı. Sıkıntımız arttı tut elimizden yetiş bize edrikna ya Resulullah şefaat ya Resulullah medet ya Resulullah Allahum salli ala sayyidina Muhammed abdika ala ala ve resulike'n nabiyil mim ala al sayyidina Muhammed vezwad jumati'l mu'minin ve zuriyyati ahli beyti ve sahbi kema sallayta ala sayyidina İbrahim ve ala al sayyidina Ibrahim fil alamin innaka hamidun mecid Allahum barik ala sayyidina Muhammed abdika ve resulike'n nabiyil mim ala al sayyidina Muhammed وأزواجى ومهاتى المؤمنين وذريتى وأهل بيتي وصحبي كما باركت على سيدنا إبراهيم وعلى سيدنا إبراهيم في العالمين انك حميد مجيد كمalign وعظيم شانه وشرفه وكماله ورضاك عنهم وما تحب وترضى دائما أبدا عدد معلوماتك ومداد كلماتك وزنة عرشك أفضل صلاة وأكملها وتمها كلما ذكرك وذكروا الذاكرون وكلما غفل عن ذكرك وذكروا الغافلون ve selim teslimen كذلك ve ala jami'il anbiya'i vel mursalin ve ala ali musahbi ve tabi'in ve ala ahli tad'i ecm'in min ve ve ma'hum onlarla birlikte bize de salat eyle ve aleyna ma'hum bi rahmetike ya erhamer rahimin ya erhamer rahimin ya erhamer rahimin amin subhan